Birdenbire kaldır onu at onu diye bağırdı. Şarl neyi diye sordu ama Emma karşılık vermedi. En ufak heyecan yüzünden kusmaktan korkarak hiç kımıldamadan duruyordu. Bir yandan ayaklarından da ta yüreğine dek buz gibi bir üşümenin yayıldığını hissediyordu. Ha işte başlıyor diye mırıldandı. Ne diyorsun kuzum? Emma başını kaygı dolu, tatlı bir hareketle sağa sola çeviriyor, dilinin üzerinde çok ağır bir şey varmış gibi sürekli ağzını açıyordu. Saat 8'de kusmalar yeniden başladı. Charles, leğenin dibinde porselenin kıyılarına yapışmış, beyaz kum gibi bir şeyin bulunduğunu gördü. Devamlı, ''Allah Allah, olur şey değil, acayip.'' diye mırıldanıyordu. Emma yüksek sesle ''Yok canım, aldanıyorsun.'' dedi. Bunun üzerine Şarl, Emma'yı okşar gibi elini onun midesi üzerinde gezdirdi. Emma tiz bir çığlık kopardı. Şarl da korkuyla geri çekildi. Ardından Emma yavaş yavaş inlemeye başladı. Omuzları derin bir ürpertiyle sarsılıyordu. Yüzü bükülmüş, parmaklarını geçirdiği yatak çarşafından daha beyazdı. Kesik kesik atan nabzı şimdi hemen hemen duyulmaz olmuştu. Madensi bir buhar içinde taş kesilmiş gibi duran morumsu yüzünde terler belirmişti. Dişleri birbirine çarpıyor... İrileşmiş gözleri dalgın dalgın çevreye bakıyor. Bütün sorulanlara sadece başını sallayarak yanıt veriyordu. İki üç kez de gülümsedi bile. Yavaş yavaş iniltileri yükselmeye başladı. Boğuk bir çığlık attı. Şimdi daha iyiyim, birazdan kalkacağım diyordu. Yeniden kıvranmaya başladı. Ay ne korkunç şey ya Rabbi diye haykırdı. Şarj, Yatağın yanına diz çöktü, söyle bakayım, ne yedin, söyle Tanrı aşkına. Beri yandan da Emma şimdiye kadar hiç görmediği sevecen gözlerle bakıyordu ona. Emma gittikçe sönen bir sesle orada, İşte orada dedi. Şarl yazı masasına koştu, zarfı açtığı gibi yüksek sesle okumaya başladı. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Durdu, elini gözlerinin önünden geçirdi, sonra bir daha okudu. Ne? Ah, imdat, yetişin! Bir yandan da sürekli kendini zehirlemiş, kendini zehirlemiş deyip duruyordu. Felicite Hume'nin evine koştu. Eczacı köy alanına çıkıp bağırmaya başladı. Bayan Lefrançois, Ta Lyon Dorhan'ından duydu onu. Birkaç kişi kalkıp olayı komşulara duyurdular. Bütün gece köy halkı göz kırpmadı. Şal telaş içindeydi. Bir şeyler kekeleyerek odanın içinde dört dönüyordu. Düşecekti neredeyse. Eşyalara çarpıyor, saçını başını yolluyordu. Eczacı ömründe bu kadar korkunç bir manzara görmemişti. Bay Canive ile Bay Larivier birer mektup yazmak için evine döndü. Kafası yeri de değildi. 15'ten fazla karalama yaptı. Hippolyt kalkıp Nöfşatel'e e gitti. Jüstün de Charles Bovary'nin atını öylesine mahpuzladı ki atı bitkin yarı ölü bir halde Boagium yokuşunda bıraktı. Charles Tıp sözlüğüne bakmak istedi ama bir şey göremiyordu. Satırlar oynaşıyordu sanki. Eczacı sakin olun dedi. Bütün sorun şöyle güçlü bir panzehir içirmekte. Zehrin cinsi neymiş? Şar mektubu gösterdi, arsenikti. Hume iyi ama bir analiz yapmalı dedi. Bütün zehirlenmelerde bir analiz yapmak gerektiğini biliyordu çünkü. Charles'e bir şey anladığı yoktu. Peki yapın, yapın da onu kurtarın diye bağırdı. Sonra yine karısının başucuna giderek yere halının üzerine yığıldı. Başını şiltenin kıyısına dayayarak hıçkırmaya başladı. Emma, "Ağlama," dedi. "Birazdan seni rahatsız etmeyeceğim artık. Neden yaptın? Kim zorladı seni buna?" Genç kadın yanıtladı. Gerekliydi bu canım. Mutlu değil miydin? Suç bende mi? Elimden gelen her şeyi yaptım oysa. Emma, orası öyle. Ah! İyi adamsın sen, dedi. Beri yandan da elini yavaş yavaş kocasının saçlarında dolaştırıyordu. Bu duygunun tatlılığı, Şarl'ın üzüntüsünü daha da arttırıyordu. Emma tam kendisine karşı her zamankinden çok sevgi gösterdiği sırada onu yitireceğini düşündükçe zavallı adamcağız bütün benliğinin umutsuzluktan yıkılıp gittiğini hissediyordu. Aklına hiçbir çare de gelmiyordu. Ne yapacağını bilemiyor, cesaret edemiyor, acele bir karar vermek gerektiğinden bu onu büsbütün altüst ediyordu. Emma ise bütün ihanetler, bayağılıklar, beni azapla kıvrandıran sayısız hebesler istekler bitti artık diye düşünüyordu. Kimseden nefret ettiği yoktu artık zihninin içine alaca karanlığı andıran bir kargaşalık çöküyor, yeryüzünün bütün gürültüleri arasında sadece bu zavallı gönlün aralıksız sızlanışından başka şey duymuyordu. Bu tatlı, belli belirsiz sızlanış tıpkı uzaklaşan bir ezginin son yankısı gibiydi sanki. Dirseğine dayanıp doğrularak ''Küçüğü getirin bana.'' dedi. ''Şarl, artık acı çekmiyorsun değil mi?'' diye sordu. Ah, ''Hayır, hayır.'' Çocuk dadısının kucağında çıka geldi. Uzun geceliğinin eteklerinden çıplak ayakları çıkmıştı, yüzü ciddiydi. Hala rüya görüyormuş gibiydi. Karma karışık odaya şaşkın şaşkın bakıyor... Masaların üzerinde yanan şamdanlardan kamaşan gözlerini kırpıştırıyordu. Şu şamdanlar ona yılbaşı gününün ya da büyük perriz yortusunun sabahlarını anımsatıyor olmalıydı. O günlerde de onu böyle erkenden mumların ışığında uyandırırlar, annesinin yatağına gelip armağanlarını alırdı. Onun için... E, ''Hani nerede armağanlar anne?'' diye sormaya başladı. Hiç kimse ses çıkarmadığı için e, ''Patiğimi de göremiyorum'' dedi. Felisite onu yatağa doğru eğiyor, küçük kızsa sürekli ocaktan yana bakıyordu. ''Sütünle mi aldı onu yoksa?'' diye sordu. Kendisini ihanetlerinin Felaketlerinin anıları içine sürükleyen bu sütnüne sözünü duyunca Emma başını çevirdi. Ağzının içine daha güçlü başka bir zehir gelmiş de onu tiksindirmişti sanki. Bert ise kayyolanın üstüne oturmuş öylece duruyordu. ''Ah anne ne kadar iri gözlerin var senin, yüzün ne kadar solgun, çok da terliyorsun.'' Annesi bakıyordu. Küçük kız geri çekilerek ''Korkuyorum'' dedi. Emma öpmek için onun elini tuttu, kız çırpınıyordu. Yataklığın içinde hıçırarak ağlayan Charles ''Yeter artık götürün çocuğu'' diye haykırdı. Sonra belirtiler bir an için durdu. Genç kadın daha yatışmış görünüyordu. Söylediği her anlamsız söz... Birazcık yatışan göğsünün çıkardığı her soluk karşısında Şarlı yeniden umutlanmaya başlıyordu. En sonunda kanibe içeriye girdiği zaman ağlaya ağlaya onun kollarına atıldı. Sizsinizse çok teşekkür ederim. Büyük iyilik ettiniz bana. Şimdi işler düzeldi. İşte bakın ona meslektaşı hiç de bu fikirde değildi. Kendi deyimiyle işi uzatmadan mideyi iyice temizlemek için kusturucu bir ilaç verdi. Çok geçmeden Emma kan kusmaya başladı, dudaklarını daha sıkı kapadı. Eli ayağı kasılmış, bedeninde kahverengi lekeler belirmeye başlamıştı. Nabzı ise parmakların altında gergin bir tel, tıpkı kopmak üzere olan Gergin bir arp teli gibi kayıyordu. Derken korkunç çığlıklar atmaya başladı. Zehre lanetler yağdırıyor, ona çıkışıyor. Ne olur çabuk ol diye yalvarıyor. Kendisinden daha bitkin olan, Şarl'ın ona içirmek istediği her şeyi kas katı kesilmiş kollarıyla itiyordu. Şarl ayakta duruyordu. Mendilini dudaklarına bastırmıştı, hırıldıyor, ağlıyor, kendisini tepeden tırnağa sarsan hıçkırıklarla boğulacak gibi oluyordu. Hiç kımıldamadan duran Hume ise derin derin içini çekiyordu. Kanibe ise soğuk kanlılığını elden bırakmamakla birlikte yavaş yavaş telaşlanmaya başlıyordu. Hay kör şeytan diye söylendi, müsil de verdik. ''Ortada neden kalmayınca da Hümet tamamladı. Etkinin yok olması gerekir. Apaçık bir şey bu.'' dedi. Şarl Bovar ise ''Kurtarın onu.'' diye feryat ediyordu. Eczacı hala ''Belki de hayırlı bir sarsıntıdır bu geçirdiği.'' diyordu ama Kani ve ona aldırmaksızın genç kadına ''Tiryak'' denilen afyonlu panzehirden vermeye hazırlanıyordu ki Dışarıda bir kırbacın şakladığı duyuldu. Bütün camlar zangırdadı. Ta kulaklarına kadar çamura bulanmış, üç atın var güçleriyle çektikleri kapalı bir araba, bütün hızıyla pazar yerinin köşesinden çıkıverdi. Doktor Larvier geliyordu.